Allah sana rüya gösterdiğinde, Özcan Yıldırım, Allah'a hamd, Rasulüne salat ve selam olsun. İnsanın uykusunda gördüğü rüya, bazen Allah tarafındandır. Allah tarafından olduğu zamansa, bazen bir uyarı, bazen müjde, bazen de bunun dışında bir durum olabilir. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden bu yana, insanlar rüyaya ve onu tefsir etmeye önem vermiştir. Çünkü rüyanın durumu şaşılacak garip bir şeydir. Buna binayen çok geçmeden, bazıları rüyayı tefsir etmede meşhur olmuşlardır. Rüya gördüğünde Allah ile muamelenin yolları. Öncelikle rüyayı gören kimse, bunun hangi kısımdan olduğunu öğrenmelidir. Çünkü rüya, her zaman Allah tarafından olacak diye bir şey söz konusu değildir. İnsan uyuduğu zaman, Ruhu bedeninden çıkar ve gezmeye başlar. Allah, ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Zümer 42 Bu demektir ki, Allah subhanehu ve Teala kişiyi uykusunda öldürür ve ruh bedenden çıkar. İşte bu sebeple insan uyuduğunda ölü gibi olur. Ruhu da gezmeye başlar. Ruh gezerken meleklerden biri onu tutabilir. Melek, ona fayda sağlayacak, yol gösterecek örnekler ve işaretler verebilir. Bu ister bir sevinç ve müjde, ister korkutma ve uyarı olsun. Veya ileride gerçekleşecek bir olayı da haber edebilir. Bunun hepsini senin ruhuna, Allah'ın emriyle meleklerden biri yapmaktadır. Bu, hak olan rüyadır. Başka bir ihtimalse şeytanın bu ruhu alıp da onunla oynaması, ona insanın daralacağı, üzüleceği ve psikolojisini alt üst edeceği şeyler göstermesidir. Çünkü şeytan Adem olduğundan nefret etmektedir. Ona herhangi bir vesileyle eziyet etmeyi sever. Bu buz ve kin insan uykusunda olsa da devam etmektedir. Yani şeytan kendi hedefini gerçekleştirmek için bir an dahi biraz dinleneyim dememektedir. Allah subhanehu ve teala onun düşmanlığının hat savhada olduğunu, bir andahi durmayıp, her yerden insana yaklaşacağını bizlere haber vermektedir. Her ne kadar insanoğlu, bu saldırılardan gafil olsa da. Allah subhanehu ve teâlâ, onun bizler için düşman olduğunu haber vererek, ''Şüphesiz şeytan sizin için düşmandır. O halde siz de onu düşman edinin.'' Fatır suresi 6. ayette, Böyle buyurmaktadır. Düşman edinmek, onun hakkında bilgi toplamak, onun saldırmasına karşı teakkus halinde bulunmaktır. Yoksa yalın bir şekilde, şeytan benim düşmanım demek, düşman edinmek değildir. Bir keresinde bir adam, Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ve rüyamda başımın kesildiğini, kendimin de onun peşine düştüğünü gördüm dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı azarlayıp, sizden biriniz rüyasında şeytanın kendisiyle eğlenmesini kimseye anlatmasın dedi. Üçüncü ve son ihtimal ise, ruhun insanın düşündükleriyle ilgili dolaşmasıdır. Örneğin bir kimse yatmadan önce susamıştır. Dolayısıyla rüyasında su görecektir. Aç yattığındaysa yemek görecektir. Aklında yapılması gereken bir iş varsa, o işi rüyasında görecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu üç ihtimali de şu hadisinde ne güzel özetlemiştir. Rüya üç kısımdır. Allah'tan müjde olan doğru rüya, şeytanın sizinle oynadığı rüya ve kişinin kendi kendine konuştuğu rüya, müslim. Allah sana rüya gösterdiğinde onunla nasıl muamele etmelisin? Öncelikle bu rüyanın hangi türden olduğunu bilmemiz gerekir. Bunu herkesin bilmesi mümkün değildir. Çünkü rüyanın tevvilini ancak bu konuda bilgili, alim olan kimseler bilirler. Her rüya kitabını okuyan kimse bunu bilemez. Piyasada yaygın olan ve belki de en çok baskı yapıp en çok rağbet edilen bu kitaplar aslında doğru değildir. Örneğin İmam Muhammed bin Sirin'e rahimehullah nispet edilen kitabı kendisinin yazdığı sabit değildir. Sahih kitap bulsan dahi her rüya kelimesi kelimesine uygunluk arz etmez. İki kişi benzer rüya gördüğü halde, bu rüya biri için bir mana, diğeri için farklı bir mana ifade edebilir. Meşhur müfessir Muhammed bin Sirin'e, Rahimehullah, bir adam gelir. ''Rüyamda ezan okuduğumu gördüm'' der. Muhammed bin Sirin de adama, ''Allah'ın izniyle hac yapacaksın'' der. Başka bir adam gelir ve aynı rüyayı ona anlatır. Rüyamda ezan okuduğumu gördüm der. Bu adama da hırsızlık yapacaksın ve elin kesilecek dedi. Kendisine, Allah sana rahmet etsin. İki adamın rüyası farklı değildi. Fakat nasıl birine hac yapacaksın, diğerine hırsızlık yapacaksın dedin denilince, o da şöyle cevap verir. Evet. Birinci kişi de, ıslahın alametlerini gördüğüm için, onun rüyasının tevili hac idi. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki, İnsanlar arasında haccı, ezan, ilan etki sana gelsinler. İkinci kişide ise, ıslahın olmadığına dair alametler görünce de, onun rüyasının tevili de hırsızlık yapmasıydı. Çünkü Allah subhanehu ve Teala buyuruyor ki, Sonra bir müezzin, ey kafile, siz hırsızsınız diye ezan etti, seslendi. Rüyanın tevili yorumu hakkında, alim olan kimselerin ortaya koyduğu yorumla, Kitapların arasında ne kadar fark var değil mi? Kitaplar sahih olsa bile olaya tek yönlü baktığı ve insanın halini değerlendirmediği için doğru sonuca götürmez. Fakat bu konuda alim olan kimseler görülen rüyanın ve rüyayı gören kimsenin vakasını değerlendirerek yorum yapar. Bu sebeple Allah ile yapılacak muamelenin ilk adımı rüyanın yorumu için her önüne gelene bunu sormak değil bu konuda bilgin olan kimselere danışmak ve sormaktır. İmam Malik rahim ilimsiz bir şekilde rüya yorumu yapmayı yasaklamış ve sen Allah'ın vahyiyle oyun mu oynuyorsun demiştir. Kişinin bu konuda ilmi bir yeterliliğe sahip olan kimselerin dışında bir kimseye sormaması ve ona tabir ettirmemesi gerekir. Çünkü belki yaptığı kötü yorum gerçekleşebilir. ''Rüya anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında takılı vaziyette durur. Anlatılacak olursa hemen düşer, gerçekleşir.'' Tirmizi. Bir de şu durum var ki, rüya yorumu yapan kimse yaptığı yorumda isabet de edebilir, hata da edebilir. Yaptığı yorumun hepsinin doğru olduğunu kimse iddia edemez. Buna örnek olarak Ebu Bekir'i radiyallahu verebiliriz. Kendisi rüya tevili konusunda bilgili olmasına rağmen, bir keresinde bir rüyayı tefsir ettiğinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir kısmında isabet ettin, bir kısmında hata ettin demiştir. Güzel ve kötü bir rüya gördüğünde Allah sana güzel bir rüya gösterdiğinde öncelikle Allah'a hamd etmelisin. Daha sonra bunu alim olan birine veya gönülden sevdiğin bir kimseye haber vermelisin. Çünkü alim kimse onu sana açıklayabilir. Sevdiğin bir kimse de, gördüğün rüyadan dolayı sana haset etmez. Sizden biri, iyi ve güzel bir rüya gördüğünde, onu sadece sevdiği kimseye anlatsın. Onun dışındakileri anlatmasın, Buhari. Kötü bir rüya gördüğünde ise, bunu hiçbir zaman kimseye anlatma. Kötü bir rüya gördüğümüzde, birçoğumuzun ruhu daralıyor ve kalbi sıkışıyor. Hatta gece yatarken kötü bir rüyayla uyanınca, onun verdiği psikolojiyle defalarca kötü rüya görüyoruz. Halbuki bunun çözümünü, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere göstermiştir. Söz konusu bu adımları uyguladığımızda, problem zaten ortadan kalkacak ve hiçbir şey bize zarar vermeyecektir. Bu adımları uygularsan, kötü rüya sana zarar vermez. 1- Bu rüyadan Allah'a sığın. Allah'ım bu kötü rüyadan sana sığınırım. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Euzubillahimineşşeytanirracim. 3- üç, üç defa sol tarafına tükür. Hadiste geçen en su kelimesi, salyasız üflemeyi ifade eder. 4- İki rekat namaz kıl. 5- Yatış pozisyonunu değiştir. Sol tarafına yatıyorsan sağ. Sağ tarafa yatıyorsan, sol tarafa doğru yatmalısın. Sağ tarafında bu rüyayı görüp de, sola yatmak sünnet değil, yine de sağ yanımın üzerine yatacağım demen yanlıştır. O anın sünneti, senin sol tarafına dönmek dahi olsa, pozisyonunu değiştirmendir. 6- Bu rüyayı asla hiç kimseye anlatma. Bu adımları uyguladığında, rüyada gördüğün kötü şeyler sana asla zarar veremeyecektir. Bunu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize müjde olarak vermektedir. Sizden biri kötü bir rüya gördüğünde sol tarafına üç kere tükürsün. Sonra da onun şerrinden Allah'a sığınsın. Böyle yaptığı takdirde rüyadan dolayı bir zarar görmeyecektir. Buhari. Bunu rivayet eden sahabe diyor ki, Ben kötü rüyanın etkisini üzerimdeki bir dağdan daha ağır hissediyorum. Fakat bu hadisi işittikten sonra, Artık ona aldırış etmiyorum. Müslim. Şurası da var ki bir rüya Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine muhalifse bunun Allah'tan olması mümkün olmadığı gibi hiçbir değeri de yoktur. Çünkü din tamamlanmış, vahide kesilmiştir. Bir keresinde bir adam rüyasında bu gece kim mescitte namaz kılarsa cennete gidecek diye haber almış. Bunu Abdullah İbni Mesud'a radıyallahu haber verirler. O da, mescitte kim varsa hepsini dışarı çıkın. Bu ancak şeytanın üflemesidir, demiştir. Kardeşim, bunlar Allah'ın bize rüya göstermesi durumunda, onunla muamele etmemizin şekilleridir. Allah'tan bize fayda veren şeylerle meşgul etmesini, bizi taatlere yönlendirip, bizlere yardım etmesini isterim. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun duamızla. Bu yazı Tevhid dergisinin 29. sayısında yayınlanmıştır.